ve şerrel umuri muhtesatuhâ, ve kulle muhtesetin bid'â, ve kulle bid'atin zalâle, ve kulle zalâletin finnâr. İbane kitabında 39. maddeden devam ediyoruz. Müellif Rahimallah bu maddeden itibaren sahabe karşısında, sahabenin hakları konusunda el-i sünnetin tutumunu ifade eden nasları rivayet edecek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Ashabı mutsusunda Allah'tan korkun, Allah'tan Onları benden sonra hedef yapmayın. Onları seven beni sevdiğinden dolayı sever. Onlara buzeden eden de bana buğz ettiğinden dolayı buz eder. Onlara eziyet veren bana eziyet vermiş olur. Bana eziyet veren de Allah'a eziyet vermiş olur. Kim de Allah'a eziyet verirse Allah'ın onu yakalaması yakındır. Evet, bunu Ahmet bin Anbel Tirmizi, Abdullah bin Mugaffel radıyallahu anh'da rivayet etmişlerdir. Ee, bu manada birçok sayı hadis var. Müellif de bunların bir kısmını aktaracak. 40. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Asabma sövmeyin, nefsim elinde olana yemin ederim ki biriniz Uhud dağı kadar altın infak etse, onlardan birinin bir müddüne, yani bir ölçeğine, hatta bunun yarısına kadar dahi ulaşamaz. Bunda bu ve Müslim Ebu Saad el-Hudir Radyalan'tan rivayet etmişlerdir. 41. 41. Muaz Radyalan şöyle demiştir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bana dedi ki, Ey Muaz, her emire, her yöneticiye itaat et, her imamın arkasından namaz kıl, ashabından kimseye sövme. Bunu Abdullah bin Ahmet, zevaid Fadaili Fadaylı sahabede, i̇bn Adi El Kamil'de, Beyhaki Sünnel-i Kübra'da, Mekul ve Muaz Radyalan yoluyla rivayet etmiştirdir. Mekul, Muaz Radyalan'tan işitmemiştir. Yani isnatla en kıta vardır. Hadisinin manası ise sayıhtır. Musannif bunun şahid olacak, birçok rivayet zaten aktaracak. Şimdi Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in sahabe hakkındaki tutumu vasattır. Bidat ehli ise ve tevrite gitmişlerdir. Mesela şia sahabe arasında sadece ehl beyt ve ehlibeyte beyt'e yakınlık gösteren Onlarla doğrudan yakın ilişkisi olanları e, kabul etmiş. Diğerlerini tekdir ve sapıklıkla nitelemişlerdir. E, şia seçmece yaklaşmıştır. Harciler e, sahabeyi hiçe saymıştır. Yani onların Kur'an ve sünneti, fehmini hiçe saymışlardır. Sufiler gibi bazı gruplar yine Şia'nın işte Ehlibeyt'e yakın olan veya Ehlibeyt 12 imam gibi ehl-i beyt vasıtasıyla gelen e, kimseler hakkında aşırılık yapmışlar. Onları masum mertebesine çıkarmışlardır. Ehl-i sünnetin bu konudaki menheci ise dediğimiz gibi sahabe hattına vasat bir e, yol tutmuşlar. Yani ehl-i sünnet sahabenin tamamını adul kabul eder. Yani e, adalet sahibi kimselerdir ama masum değillerdir. Yani sahabe işte e, böyle şey sufilerin evliya hakkındaki itikatları gibi havada uçan, kaçan böyle olağanüstü insanüstü varlıklar değillerdir. Beşerdirler. E, Asap. Bunların hataları da olur. Hatta günahları da olur. Nitekim bazı günahlara düşer olmuş sahabelerde de e, vaki olmuştur. Hata da ederler. Fakat onlar Allah adına, Rasul adına yalan söylemezler. Hatta birbirleri adına yalan söylemezler. Adil kimselerdir. Beşerdirler. Bu konuyla ilgili mesela e, Hanefiler diyelim, rey ehli bazı hadislerin kabul noktasında, sahabeye yaklaşımında onlarda e, farklı bir menheş tutmuşlar. Mesela fakih olan sahabeler, fakih olmayan sahabeler diye böyle bir ayrıma gitmişler. Ve fakih olan, yani kendilerinin fakih diye niteledikleri sahabelerden gelen rivayetleri öncelikle tutmuşlar. Eğer sahabe veya raviler fakih değilse onların rivayetlerini çok itibara esas almamışlar. Kıyası daha öncelikle tutmuşlar böyle kimselerin rivayetlerine nazara. Bu konuda sonraki Hanefiler ise daha aşırı bir yol tutmuşlar. Mesela zahidel el Kevseri gibi zındıklaşmış bazı kimseler. Sahabeye tam hakaret içeren bazı ifadeleri de kullanmışlardır. Mesela işte işlerine gelmeyen, akidelerine yani maturid akidesine ters düşen e, hadis rivayet eden bir sahabe oldu mu işte bedevi demişler vesaire demişler. Bu işte dinlen anlamaz, fıkıhtan anlamaz diyerek sahabeyi hakarete e, varan ifadeler kullanmışlar. Ebu Hurey radiyallahu hakkında herkese o fakih değildi diyerek pek çok rivayetini e, itibar etmemişler. itibar ediniz bu koruma atmışlardır. Şimdi burada mesela bedevi sözü bir lugavi manası vardır, bir ıslahi manası vardır. Mesela geçenlerde İbn Receb el-Hambeli'nin Bari adlı Buhari Şerhinden bir pasaj tercüme etmiştim. Orada İbn Receb şöyle bir ifade kullanıyor. İşte Ayşe radıyallahu anha Sebir denilen bir bölgeye yerleşmişti. Muhtemelen diyor. Yani bu İbn Receb'in görüşü muhtemelen diyor o fetiten sonra hicret yoktur hadisini yorumlamıştır da o yüzden bedevileşmiştir diyor. Buradaki bedevileşmiştir sözü İbn Receb'in hakaret değil. Bazı bidat ehli Allah'ın anlayıştan mahrum etti. Bazı bidat ehli bu yazının bana ait bir yazı olduğunu zannediyor. İbn Receb'in ifadeleridir bunlar ve burada hakaret olduğunu zannediyorlar. Öyle değil. Burada tamamen lugavi manada bedevileşmekten bahsediyor. Alim bir sahabe nasıl bedevileşebilir? Alim bir sahabe nereye yerleşse onun için bedevileşme söz konusu değildir. Mesela Ebu Zerr Radyalan Rebeze'ye yerleşmiştir. Yani şehirden uzak. Yani bedevileşmekle burada kastedilen lugavi manasıyla kastedilen kırsala yerleşmektir. Yani şehir dışında kırsala yerleşmektir. Yine Enes Radyalan Basra'dan uzak bir yerde bir köye yerleşmişti. Ayşe radiyallahu anh'a da Sebir denilen bir yere yerleşmişti. Ee, ve bunlar için lugavi manada bedevileşmekten bahsedilebilir. Istilahi manada bedevileşmekten bahsedilemez. Istilahi manadaki bedevileşmek demek ne demek? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hayattayken e, Medine'nin dışında bir yere, ilmin hakim olmadığı yerlere yerleşmek, kırsala yerleşmek. Bu bedevileşmek ıslahi manada. Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan sonra da İlmin olmadığı bölgelere, alimin olmadığı bölgelere yerleşmektir. İsterse şehir merkezi, büyük şehire yerleşsin. bir kimse, eğer orada ilim ehli yoksa, kitap ve sünneti ihya eden ilim ehli yoksa, o kimse o yerleşti yerde bedevileşmiştir. Bu ıslahi manadaki. Yani ıslahi manadaki bedevilik, e, lugavi manadaki bedevilikten çok farklı. Lugavi manada bir kimse kırsala yerleşirse, köye yerleşirse ona bedevileşmiş. Bedevi oldu. Yani badiyeye yerleşti denilir. Burada hakaret söz konusu değildir. Istilahi manadaki bedeviliğe gelince işte anlayışla mahrum edilmeye, kabalık ve bunun gibi şeylerin nitelenmeye, kitap ve sünnette işte e, kötüleme içeren, zem içeren şekilde anlatılan bedevilik e, hicret etmesi gerektiği halde ilim merkezlerine, sünnetin ihya edildiği merkezlere hicret etmesi gerektiği halde buraya hicret etmeyen Kimseler hakkında genel bir tabirdir. Veya hicretten sonra bedevileşmek, hicretten dönmek, hicretten irtidad etmek. Büyük günahlar arasında sayılan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam söyledi. Bu da aynı şekilde. Mesela ilim merkezi bir köydür. Misal verelim. Şeyh Muhbir Rahimullah, Damaç köyündeydi misal. Bir kimse buradan şeyhin izni olmadan, ondan bir müsaade icazet almadan... San'a'ya yerleşse, Aden'e ye yerleşse, büyük şehre yerleşse, geri dönse bu hicretten irtidattır. Çünkü o ilim için bir yere hicret etmiştir. İlmini tamamlamadan, şeyhten izin almadan, mezun olmadan ne yapmıştır? Geri dönmüştür bunun gibi. Yani bu ıslahî manadaki bedevileşmenin şehirle, köyle alakası yok. İlim merkeziyle, ilimle alakalıdır. Dolayısıyla sahabeden herhangi biri veya alimlerden herhangi biri nereye yerleşse o ilmiyle beraber gider. Dolayısıyla onun için e, hizmetten sonra bedevleşmek gibi bir şey söz konusu değildir. Yani kınanan bedevleşme söz konusu değildir. E, İbn-i bu ifadesini de işte bize mal edip burada güya sahabeye hakaret ediliyormuş. Bu ifade de bizimmiş gibi aktaranlar iki yerde hata ediyor. Birincisi o ifade bana ait değil. İbn-i Recep'in sözüdür. İkincisi Hakaret söz konusu değildir. Çünkü orada lugavi bir e, bedevileşmeden yani kırsala yerleşmekten bahsediliyor. Evet, ashab hakkında e, dediğimiz gibi biz sufilerin iddia ettikleri gibi sahabelerin işte onlar nasıl evliyalar hakkında işte gaybı bilirler, kalp gözleri açıktır, havada uçarlar, suda yürürler vesaire böyle itikatları gibi itikat etmiyoruz bilakis. Sahabe beşerdir. İçki içeni olmuştur, zina eden olmuştur, sahabe arasında hata edenleri olmuştur, insandırlar. Ama Allah onları temize çekmiştir, Resulü onları temize çekmiştir. Bazılarının cennetlik olduğu hayatlarındayken müjdelenmiştir. Ee, biz sahabeyi e, hariciler gibi de, mesela hariciler Kur'an ve sünnetin anlaşılmasında sahabe bir örnek iken, ölçü iken, bunu itibara almamışlar, ne yapmışlar? Kur'an ve sünneti kendi anlayışlarıyla, yorumlamaya kalkmışlardır. Hakeza mutezileyi bu bapta ele alabiliriz. Onlar akıllarıyla yanaşmışlar. Yine tarihselci anlayış. işte sahabe kendi dönemlerinde öyle anlamış, biz kendi zamanlarımızda farklı anlayabiliriz diyerek e, hermeneotikçi e, bir yaklaşımla yine sahabeleri devre dışı bırakan bir anlayışla yaklaşmışlardır. Biz ise e, yani el sünnetin bu konudaki menheci ise Kur'an ve sünneti anlamada öncelikli olan sahabelerdir. Yani mesele de sahabe, tabi'in, tebevü tabi'in bunlar bir şekilde anlamış. Onlardan sonra gelenler aynı nas'tan farklı bir anlamlar çıkarmışlarsa biz burada sahabenin anlayışını esas alırız. Ee, bu konuda gerek Allah Azze ve Celle'nin kitabında pek çok ayet. Mesela Bakara 137. ayetinde eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse elbette hidayet bulurlar. Buyruluyor. Tevbe suresi 100. ayetinde sonrakilerin Allah'ın rızasına kavuşmasını öncekilere tabi olmasına bağlamıştır Allah Azze ve Celle. Nisa suresi 115. ayetinde de müminlerin yolundan başkasına tabi olanlar işte cennemin asabı olacaktır diye bildirilmiştir. Buradaki müminlerin ilkleri sahabelerdir. Yani Allah'a ve Resulüne iman etmede ilkler yani Allah Azze ve Celle'nin bu ayette bahsettiği müminler sahabelerdir. Onlar ölçü kılmıştır sonakilere. Evet, Allah onları temize çekmiştir. Sahabe herhangi bir şeyde, herhangi bir nası anlamada ittifak ederlerse, o bizim için bir hüccettir. İhtilaf ederlerse, sahabe arasında ihtilaf varsa, bunu altın kaidelerde ayrıntılı açıkladık ama ana hatlarıyla söyleyelim. Hulefai Raşidi'nin anlayışı, Diğerlerine öncelenir. Kulefay i arasında eğer ihtilaf varsa, Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh'ın anlayışı Osman ve Ali radıyallahu anh'ın anlayışına öncelenir. Bunun gibi e, meselenin bazı detayları var. Her halkerde sahabenin kavli e, ittifak olduğu zaman hüccettir. Ayrılık olduğu zaman, ihtilaf olduğu zaman ise e, hüccet olmasa dahi Bağlayıcılığı vardır sahabenin ihtilafının. Mesela bir kesimi ak derken bir kesimi kara diyorsa burada, üçüncü bir görüş burada atamıyoruz. Yani bu işte bu ak demiş, bu kara demiş, öylese bu gri'dir diyemiyoruz Veya yeşildir, mavidir. Böyle e, üçüncü, dördüncü görüşler atamıyorsun ortaya. Bu makamda sahabenin ihtilafı da e, belirleyici unsurdur. Yani sahabenin böyle bir önceliği, öncülüğü vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben hayattayken ben ve ashabım hangi yol üzerindeysek işte 70 fırkadan kurtulan onlardır diye bildirmiştir. Bu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı dönemindeyken ashabının üzerinde bulunduğu yolu esas almamız gerektiğini gösteriyor. Yani Allah Resulü vefat ettikten sonra sahabe ihtilaf etmişlerdir. Onunla ilgili bir rivayet gelecek nasıl ihtilafın başlayacağı. E, ihtilaf etmişlerdir. Or, oradaki ihtilaflar esas ölçü değil. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hayattayken sahabe hangi yol üzerindeyse onda e, sebat işte kurtuluş fırkasıdır. Demek ki ihtilaflar ne arz edilecek? Kitap ve sünnete sahabe Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hayattayken hangi yol üzerindeyse ona arz edilecek. Sahabe arasında da ihtilaf olduğu zaman kitap ve sünnete uygun olanı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayattayken e, sahabenin ittifakına uygun olanı e, tercih edilecek. Yani sahabenin sözü çöp olmaz. Mesela Raşt Halifeler döneminde misal vermek gerekirse, işte tek mecliste üç talak konusu, yine e, kadınların mehirleri konusu, Ömer radıyallahu buna bir sınırlama getirmek istemişti. Bir kadın e, su, yolda karşısına çıkıyor Ömer radıyallahu anh, böyle demişsin diyor. Halbuki bu Allah azze ve celle'nin kitabına aykırıdır diyor. Onu düzeltiyor. Yani Ömer radıyallahu anh, Allah Resulü'nün halifesi o ne derse o olur diyerek e, buna da kör teslim olmamışlardır. Aykırılık gördükleri yerlerde bu uyarıyı yapmışlardır. Bir mecliste Üçtelak meselesinde İmran bin Husayn radıyallahu mesela itiraz etmiştir. Yani kabul etmemiştir bunu ama cemaatten ayrılmamıştır. Yani böyle bir ihtilaf cemaatten ayrılmaya sebep olmamıştır. Yine İbn Mesud radıyallahu anh, Osman bin Affan radıyallahu anh, Mina'da namazı tam kılmaya kalkınca bunun sünnete aykırı olduğunu beyan ediyor. Fakat ihtilaf şerdir diyor. Yine cemaatten ayrılmıyor. Yani bunlar önemli hususlardır. Yine Ömer Radyalan e, miras taksimi konusunda, feraiz konusunda avliyeye iştahat etmiştir. E, İbn Abbas Radyalan'a bu konuya katılmamış. Diğer sahabelerin hepsi Ömer Radyalan'la aynı fikirde olmuş. Ama İbn Abbas Radyalan'a itiraz etmiştir buna. Yani o e, bunu kabul etmemiş. Kitapta bu yok. Bu Ömer Radyalan kendi iştahatıdır. İlk avliye yapan Ömer Radyalan'dır diye. Fakat bu gibi ihtilaflar da ayrılmalarına sebebiyet vermemiştir. Yani e, kitap ve sünnet naslarında sahabe, böyle farklı anlayışlar söz konusu olduğu zaman her birinin kendine göre bir veç var. Yani Ömer Radyalan avliye yapıyorsa İbn-i Abbas Radyalanma da farklı bir iştahatta bulunarak bu artırımı yapıyor. Yani e, miras, ferahizle ilgili taksimatta. E, mesela hacılar e, yığılma yapınca, temettü hacına engelleme koymak istiyor Ebu Bekir Radyalan. Ömer Radyalan herkese bunu uyguluyor. Neden? Temettü yaptıkları zaman yani Mekke, Medine, toprakları buna yetmiyor. Şeye, yani bunları hacılar kaldırmaya imkanı olmuyor. Bu sebeple temettüyü yasaklıyorlar. Bu geçici bir maslata binaen bir iştahattır. Ve kadının da, yani emirin, yöneticinin de iştahat etme etkisi vardır böyle konularda. Tıpkı bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanda uygulanan bazı had cezalarının askıya alınması gibi. Mesela işte kıtlık zamanında el kesme cezasının askıya alınması gibi. Bu maslahata binaen yapılan, bu geçici uygulamalar külli, genel, bütün asırları kuşatan uygulamalar değildir. Yani ihtiyaca binaen yapılır ve e, o ihtiyaç oradan kalktığında kalkar. Bir mecliste üç talah meselesini de Ömer radıyallahu Han'ın yine böyle maslahata binaen yaptığı bir şeydir. Yani dinin hükmü olarak değil. Bu sebeple mesela karşı çıkan sahabeler de bunun dinin hükmü gibi algılanmasına karşı çıkmışlardır. Ama Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu dönemin halifesi Ömer radıyallahu en ufak bir düz atma söz konusu olmamıştır. İşte Allah Resulü'ne muhalefet etti. İnsanlar da buna uyuyor. Onu Rab ediniyorlar falan filan. Sabelerde böyle bir yaklaşma asla olmamıştır. Neden? Çünkü İnsanlar talak meselesini yani bidat olan e, şekilde icra etmeyi o kadar artırıyorlar ki işte halk arasında bizde de var yayılan mesela 3'ten 9'a şart olsun ifadesini kullanıyorlar. 3'ten 9'a şart olsun bir mecliste 3 talak gibi e, birden fazla talakı ifade eden sözlerden birisidir. Böyle şeyler çoğalınca Ömer Radyalan bunları o bidattan vazgeçirmek için ceza olarak Kesin ayrılıkla ayırıyor. Bir mecliste 3 talak verenleri. Bu da yine maslahat-ı babından Ömer radıyallahu uyguladığı bir yöntemdir. Yoksa dinin hükmü böyledir değil. İbn Ömer radıyallahu mesela temeddü ile ilgili bu mesele sorulduğu zaman babasının uygulaması var, yasaklıyor. O da diyor ki, yani babam Allah Resulü bir şeye hükmetse, bir şey uygulasa, babam da şöyle hükmetse, siz hangisine uyacaksınız? Elbette ki Allah Resulü'ne diyor. Babama mı uyacaksınız bu konuda diyor. Babamın yaptığına gelince diyor, bunun gerekçelerini açıklıyor. Yani hac hac e, organizasyonu ile ilgili sıkıntılardan bahsediyor. Yani bu dinin hükmü değildir diyor. Eee maslahat-ı ile geçici olarak uygulanan bazı şeyler din gibi algılandığı zaman diğer sahabeler bu uygulamalara katılmayan diğer sahabeler ancak buna uyarmışlardır. Yani bunun din edilmesine, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dışında bir kimsenin din edilmesine, görüşünün din edilmesine karşı çıkmışlardır. Demek ki sahabe hakkındaki itikadımızda buna dikkat edeceğiz. Hariciler gibi onları hiçe sayan, işte sahabede bizim gibi beşer, onlar bir şekilde anlıyorsa ben de bu şekilde anlarım diyen anlayış satmıştır bir. İkincisi, Onların fetvalarını Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam'ın sözüyle bir tutan anlayış da hakeza sapık bir anlayıştır. Onlar nas değildir. Sahabelerin sözleri nas değildir. Yanılma payı vardır. Nitekim eee gerek Evbekir gerek Ömer radıyallahuna bunu ifade etmişler. Hakeza Osman radıyallahuna ve diğer sahabeler de bunları söylemişlerdir. Yani bizim sözlerimiz, fetvalarımız Zannı zorlamadır. Hakka muvafık gelirse Allah'a hamd ederiz. Ama Hakka aykırı gelirse, ters düşersek bu bizden ve şeytandandır, nefsimizdendir diyorlar. Yani buna da uyarmışlardır. Evet, demek ki Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in sahabe hakkındaki menhecinde böyle bir denge, vasatlık vardır. Hacer gibi hiçe sayan bir anlayıştan uzaktır. İşte Suhiler gibi onları adeta Rableştiren anlayıştan da uzaktır. 42. madde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam elini Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh'ın sakalına koydu. Sonra ey Ömer şüphesiz biz Allah'a aidiz ve mutlaka ona döneceğiz buyurdu. Yani inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyerek istircağı yaptı. Ömer dedi ki, dedim ki evet anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü şüphesiz biz Allah'a aidiz ve mutlaka ona döneceğiz. Ne oldu? Buyurdu ki az önce Cibril bana geldi ve ey Muhammed şüphesiz biz Allah'a aidiz ve mutlaka ona döneceğiz. Ümmetin senden sonra... Çok sonra değil, hemen sonra fitneye düşecektir dedi. Ben de dalalet fitnesi mi yoksa küfür fitnesi mi diye sordum. Yani sapıklık, sapma fitnesi mi yoksa küfür fitnesi mi? Hepsi olacak diye cevap verdi. Yani küfre giren de olacak, sapan da olacak. Ben onların arasında Allah'ın kitabını bıraktığım halde nasıl saparlarda küfre düşerler dedim. Dedi ki Allah'ın kitabıyla saparlar. Her topluluk onu isteklerine göre tevhid eder ve onunla sapar. Bunu İbn-i Yasım es Sunne'de, İbn-i el Bidada, Fesevi Marife'de rivayet etmiştir. Fesevi ayrıca şu ziyadede bulunmuştur. Allah Azze ve Celle'nin kitabıyla sapacaklar. Bunun başı emirlerden ve karilerden olacaktır. Yani yöneticiler ve Kur'an okucuları, Kur'an hafızları. Emirler hakları teslim etmeyeceklerdir. İnsanlar haklarını isteyecekler fakat onlara verilmeyecektir. Etraflar sarılacaktır. Sonra birbirleriyle savaşacaklardır. Kariler yani alimler, ilim tabakası, emirlerin arzularının peşinden gideceklerdir. Azgınlıklar hususunda onları destekleyecekler ve bundan vazgeçmeyeceklerdir. Dedim ki Ey Cibrir, onlardan selamette olan ne ile selamette olacak? Şöyle cevap verdi, el çekip sabretmekle selamette olacak. Yani Müslümanların kanlarına ilişmekten, kılıç girmesinden bundan el çekecekler ve ee, yöneticileri ilim ehli de yöneticilere girip çıkmakla bundan e, el çekmekle selamet dolurlar. Eğer haklar kendilerine verilirse alırlar, verilmezse almazlar. Fesevi bu illetli olduğunu söylemiş ve şöyle demiştir. Bu Muhammed bin Hümeyr Humuslu'dur ve Kavi değildir. Mesleme bin Ali Dimeşkli'dir ve hadisi zayıftır. Ömer bin Zer zannımca El başkasıdır. Bana göre o meşgul bir şeyhtir. Bu hadis sahih değildir. İbn-i harileri ve emirleri tarafından lafını eklemiş ve şöyle demiştir. Cübeyr küfür fitnesi mi yoksa delalet fitnesi mi lafzını hasfetmiştir. Ben yani bunu zikretmemiştir. Küfür fitnesi riddettir. Bu fitnede insanların esirleştirilmesi ve mallarının alınması helal olur. Delalet fitnesine gelince bu fitnede insanların esirleştirilmesi ve mallarının alınması helal olmaz. Bizim içerisinde bulunduğumuz şu fitne dalalet fitnesidir. Bu fitnede insanların esirleştirilmesi ve malların alınması helal olmaz. Bu hadisin manası sahihtir. Mâmer camiinde, halal es-sünnede, sahih bir ile i̇bn Abbas radyalanmadan rivayet etmiştir. Bu rivayete göre i̇bn Abbas radyalanma şöyle demiştir. Bir adam Ömer bin el-Hattab radyalanına geldi. Ömer ona insanlar hakkında sormaya başladı. Adam da en müminlerin emiri onlardan şu kadarı Kur'an okumayı öğrendi dedi. İbn Abbas şöyle devam etti. Bunun üzerine ben vallahi ben bugün onların bu kadar hızlı şekilde yarışırcasına Kur'an öğrenmelerini istemem dedim. Bunun üzerine Ömer Radyalan beni sakındırdı ve yapma dedi. Bunun üzerine üzüntülü bir şekilde evime gittim. Ben o haldeyken bana bir adam geldi ve müminlerin emrinin davetine icabet et dedi. Bunun üzerine evden çıktım, baktım ki o kapıda beni bekliyor. Elimden tuttu ve benimle yalnız kaldı. Adamın az önce dediğinden neden hoşlanmadın? Yani insanlar işte çarçabuk, işte Kur'an ezberliyor, hafız oluyorlar. Bundan niye rahatsız oldun? diye sordu. Dedim ki, ey müminlerin emiri, onlar onu bu kadar hızlı okudukları zaman her biri kendisinin haklı olduğunu söyler. Her biri kendisinin haklı olduğunu söylediği zaman tartışırlar. Tartıştıklar zaman ayrılığa düşerler. Ayrılığa düştükleri zaman da birbirleriyle savaşırlar. Bunun üzerine o helal olsun sana. Bunu sen söyleyene kadar ben insanlardan gizliyordum dedi. Bu hadisin manasının sahip olduğunu destekleyen birçok hadis ve eser vardır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in asabına huruc edip onların kanları helal sayan Havariç ancak fitne çıkarmak için tevilini arayarak Kur'an'ın müteşabiliğinin peşinden gitmeleri, Kur'an'ı açıklayan ve izah eden sağlam ve açık sünnetleri ve eserleri yani sahabeden gelen rivayetleri terk etmeleri sebebiyle satmışlardır. El-Ibane'de Allah'u İbane-Tül Kübra'da e, İbni Bat'ta aktarıyor. Abdullah bin Zübeyir anh, adamdan, şöyle dedi, rivayet edilmiştir. Irak ehlinden bazı insanlar benim yanıma geldi. Benimle Kur'an hakkında tartıştılar. Vallahi onlara tek bir cevap bile veremedim. Bunun üzerine hemen Kur'an'a müracaata koyuldum. Babam Ecz Zübeyr Radyalan, hep bundan yakındım. Bunu şikayet ettim. Bunun üzerine Zübeyr radiyallahu dedi ki, Kur'an'ı her toplu okumuştur. Ona hevalarına göre yorumlamışlardır. Onu konulması gereken yerden farklı yere koymuşlardır. Sana bir daha gelirlerse onlara Ebu Bekir'in ve Ömer'in sünnetlerini öne sürerek tartış. Allah onlara rahmet etsin. Zira onlar bu ikisinin Kur'an'ı kendilerinden daha iyi bildiğini inkar edemeyeceklerdir. Sonra bana bir daha gelirler. Onlarla Ebubekrim ile Ömer'in sünnetlerini öne sürerek tartıştım. Bunun üzerine vallahi benimle birlikte ne ayakta kalabildiler ne de oturabildiler. Yani Kur'an yorumuna gelince sahabe yorumundan bağımsız olarak işte Kur'an'dan delil getiriyor ama sahabenin anladığına farklı şekilde yorumluyor. Ben bunlara bir cevap veremedim diyor. Zübeyir Radyalanan babasına bu meseleyi sorunca sen buna Ebubekir ve Ömer Radyalanan'ın anlayışıyla yani bu ayetlere getirdiği anlayışla e, cevap ver deyince o zaman karşımda duramadılar. Yani Ebubekir ve Ömer Radyalanan'ın Kur'an'ı onlardan daha iyi anlayacağını inkar edemediler. Bu sebeple e, tartışmaya yol bulamadılar diyor. 43 Hasan yani Elbasri, Raimola şöyle dedi. Nebi aleyhissatü vesselam buyurdu ki asabın yemekteki tuz gibidir. Hasan daha sonra heyhat kavmin tuzu gitti dedi. Bunu Abdurrazak Fadailü's Sahabe de Ahmet rivayet etmiştir. İsnadı munkatıdır. Ayrıca Ebu Yala ve Müsnedinde Bezzar, Şer'iyada Acurri Hasan Elbasri Enes Nebi sallallahu aleyhi ve kanalıyla rivayet etmişlerdir. Bu rivayette Hasan tuzumuz gitti nasıl ıslah olalım demiştir. Mecmuzevait müellif yani Heysemi e, İslam'da İsmail bin Müslim vardır ki zayıf bir kimsedir dedi. Yani İsmail bin Müslim el Mekki'yi kastediyor. Bu sayrı ithaf-ül bunu Bezzar ve Taberani'nin Semura bin Cündep radyalantıdan rivayet ettiği bir şahidi vardır dedi. Bunu Bezzar ve Taberani Kebir'de rivayet etmişlerdir. Taberani'nin isnadı Hasendir demiş Heysemi. Yine Bukhari İbn Abbas radiyallahından Nebi Aleyhissalatu Vesselam hutbe içerisinde şunu seyden rivayet etmiştir. Zira insanlar çoğalacak, ensar azalacak. Öyle ki onlar insanlar arasında yemekteki tuz gibi olacaklardır. Evet. 44 Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem mescide girdi. Kendisiyle birlikte sağından Ebubekir, solundan ise Ömer radiyallah girdi. Kıyamet günü böyle diriltileceğiz, cennete böyle gireceğiz buyurdu. Bunu Tirmizi i̇bn Ebi Asmet Sünnede, fadal e, Fada'ilü Sahabenin Zevaidinde Abdullah bin Ahmet, Şeriada Acurri, İbn-i Ömer rivayet etmiştir. Tirmizi Garip demiş, Daire zayıf olduğunu, Karaybül Malik'te söylemiştir. Nitekim Miza'nul Itidal'de İtidal'de Zehebi zayıf olduğunu belirtir. 45. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiçbir nebi yoktur ki kendisinin gök ehlinden iki veziri, yer elinden de iki veziri olmasın. Benim gök ehlinden iki vezirim Cibril ve Mikail'dir. Yer elinden iki vezirim ise Ebu Bekir ve Ömer'dir. Bunu Tirmizi, Fadal-i sabed Ahmet, Şeria'da Acurri, Ebu Saidel Hudri radıyalluk'tan rivayet etmişlerdir. Evet. Eşşeriya'da Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve e göre konumlarının zikri babı diye bir başlık açmış. Hayırca Nebi aleyhisselatü vesselamın Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu kendisinin yeryüzü halkından vezirleri ve eminleri olduğunu bildirmesi babı diye bir başlıkta açmış. Orada bu konuda gelen rivayetleri aktarmıştır. 46. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şu dördünün sevgisi ancak takva ehli bir müminin kalbine yerleşir. Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali. Allah onlardan razı olsun. Buna Abd'in Hümeyt, Kati'i Fadaylu Sabe'ye Zevaidin'de, Acurri Şeriada'l Alkai, İtikad'da, Ebu Naim Fadaylu Hulefail Erba'da, Atayl Horasani Ebu Rer'i radiyalan yoluyla rivayet etmiştir. Merfi olarak, bu dördünün sevgisi ancak bir müminin kalbinde bir araya gelir diyerek. Metalibül Aliye'de i̇bn Hacer isnadı munkatıdır demiş. Taberanın üstüne Şami'inde rivayet etmiştir. Onda isnadı zayıftır. Yine şeriada Enes bin Malk radiyallandı A'cürri şöyle rivayet ediyor. Osman'ın ve Ali'nin sevgisi bir müminin kalbinde bir araya gelmez dediler. Yalan söylediler. Allah azze ve celle onların sevgisini Allah'a hamdolsun ki kalplerimizde bir araya getirmiştir. Demiştir Enes radiyallandı. Yine İbn-i şâb Zühri de Zühri'de da şöyle dediği aktarılıyor. Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali'nin sevgisi ancak bu ümmetin takvalların kalplerine bir araya gelir. Allah onlardan razı olsun. Usulü sünnede Eyyub-i Sahtiyan'ın şu sözü geçer. Kim Ebu Bekir'i severse dini doğrultmuş olur. Kim Ömer'i severse yolu açıklığa kavuşturmuş olur. Kim Osman'ı severse Allah Azze ve Celle'nin nuru ile aydınlanmış olur. Kim Ali'yi severse sapasağlam kulpa tutunmuş olur. Kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in asabını güzelce översen nifaktan beri olur. Kim onlardan birini küçümserse ya da kendisinden sadır olan bir şeyden dolayı ona buğz ederse, o kimse sünnete ve seleb-i muhalif bir bidatçıdır. Onların tamamını sevene kadar ve kalbi onlara karşı selim olana kadar onun hiçbir amelinin göğe yükseltilmeyeceğinden endişe edilir. Bu usulü sünne İmnebi Zemene'nin eseri olsa gerek burada atıf yapılan kaynak. Ayrıca şeria da, Acıurin'in kitabında Evbekir, Ömer, Osman ve Ali rabbil sevgisini müminlerin kalplerinde yer etmesini zikri babı diye başlık vardır. Ilgili rivayetler orada da aktarılmıştır. 47. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Şüphesiz Allah size namazı, orcu ve hacı fars kıldığı gibi Evbekir, Ömer'i, Osman'ı ve Ali'yi sevmeyi de fars kılmıştır. Allah onlardan razı olsun. Kim onlardan birine buz ederse Allah onu cehenneme sokar. Bunu i̇bn Asakir tarihinde i̇bn Ömer radyalanmadan benzer lafıza rivayet etmiş. Sonra şunu eklemiştir. Kim onlardan birine buğz ederse ne namazı, ne orucu, ne haccı, ne de zekatı vardır. Kıyamet günde de kabrinden cehenneme haşredilir. İsnadında Ahmet bin Nasr Ez Zira vardır. Mizanda sika olmadığını gösteren münkeller ortaya atmıştır denmiştir. Darih Kutni'de Deccal bekirdir demiştir. Yani uydurma rivayetler yapan birisi olduğuna işaret etmiştir. 48. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Kim asamma soyarsa Allah'ın laneti, lanet edenlerin, meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun. Evet, bunu Fadalus sahabenin zeva Abdullah bin Ahmet, i̇bn Adi el Kamilde, de, Halal Es-Sünnede, Acurri Eşşeriya'da, Enes Radyalan'tan rivayet etmişlerdir. Ee, burada e, zikredilen tarikin zayıflığına işaret eden, Açıklamalar yapmış müellif. Ee, bu sayısnatla sabit olmuş bir metindir. Yani belki e, burada Enes Radyalan'tan gelen tariki zayıf olabilir ama e, Zebercette'de de aktarmıştım. Bu konuda sabit olan rivayetler var. Yani kim sahabeye söyerse ona e, lanet ediciler lanet ettiği gibi melekler de lanet ederler diye rivayet sabit olmuştur. Acuri şeria da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin asamına soyan kimseye lanetin zikri babında şunları söylemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin asamına soyan kimse gerçekten mahvolmuş, helak olmuş ve zarara uğramıştır. Çünkü o Allah ve Resulüne muhalefet etmiştir. Ona Allah'tan, Resulünden, meleklerden ve bütün müminlerden lanet ilişmiştir. Allah onun ne bir farzını ne bir nafilesini kabul edecektir. Aynı zamanda o dünyada da zelil ve kıymetsizdir. Allah kabirleri onlarla doldursun, evleri onlardan boşaltsın. Yani onları petoya ediyor böylece. 49 Resulullah Aleyhissatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Asabma sövmeyin zira ahir zamanda asabma söyleyen bir topluluk gelecektir. Onların cenaze namazını kılmayın. Onlarla beraber namaz kılmayın. Onlarla eğlenmeyin. Onlarla oturmayın. Hastalanırlarsa onları ziyaret etmeyin. Halal es-Sunne'de Hatip el-Kifaye'de Enes Radıyallahitten sahih-i Sna'a rivayet etmiştir. Asama sövmeyin kısmı sahihdir, hatta mütevatirdir diyebiliriz buna. Muttefakun aleyhtir. Onlarla birlikte namaz kılmama, ondan cenaze namazını kılmama, bir adet elinin terk edilmesi alakalı diğer hükümlere gelince bunlar kitabın içerisinde çeşitli yerlerde açıklanınca üzere el sünnet ve cemaatin icma ettiği hususlardandır. Yani el sünnet ne konuda icma etmiş? Bidabelinin e, arkasında namaz kılmama, onlarla evlenmeme, onlarla oturmama hastalanırlarsa ziyaretlerine gitmeme bu konularda el-i sünnet icma etmişlerdir. İbn-i Abbas radıyallahu şöyle demiştir. 50. madde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabına sövmeyin. Zira Allah onların birbirleriyle savaşacaklarını bildiği halde onlar için bağışlanma dilemeyi emretmiştir. Evet. Fadayl-i Ahmet, Acur-i da rivayet etmiştir. İslamı ı Said'dir. E, 51. 51. Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir, onlara Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem asab için bağışlanma dilemek emredildi fakat onlar onlara söylediler. Yani sahabeye söyleyenler hakkında böyle demiştir. Bunu müslüm rivayet etmiştir. 52 Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle demiştir, Allah'ın kitabı hakkında bilmediğim bir şey söylersen hangi sema beni gölgelendirir ve hangi yer beni taşır? Bunu Ebu İbn-i Ebi Yala Hanabil'e de rivayet etmiştir. Ayrıca Said bin Mansur, İbni Ebi Şeybe, Taberani tefsirinde, e, orada Taberani'nin rivayetinde şu ayrıntıyla gelmiş bu rivayet, Allah Teala'nın meyveler ve meralar, Abese 31. ayetinin tefsiri sorulmuş Evbekre radıyallahu anh'a. E, bunun üzerine böyle söylüyor. Yani Allah'ın kitabı hakkında bilmediğim bir şey söylersem, yani kitap hakkında bilmeden konuşursam, Hangi yer beni taşır, hangi gök beni gölgelendirir diye. Bu da sahabenin Allah'ın ayetleri hakkında şahsi reyleriyle konuşmaktan ne kadar sakındıklarını ifade etmektedir. Şabi şöyle demiştir İbn-i Şeyben Rivati'nde. Abdullah'ın asabını da Ali'nin asabında gördüm. İlimleri içerisinde en sevmedikleri ilim Kur'an'ın tefsiri ilmiydi. Ebu Bekir şöyle demişti diyerek Ebu Bekir Radyalan'ın bu sözünü aktarıyorlar. Yani Kur'an tefsirini e, sevmemeler şu açıdan, reyleriyle açıklamak zorunda kalmaktan hoşlanmıyorlardı. Yoksa e, tefsiri sevmemekle kastedilen Kur'an tefsirini sevmemek değil. İbn-i Yala tabakatta yine Enes bin Malik Radyalan'tan... E, İbn-i Bat'ta tarikiyle rivayet ediyor. Ömer bin Attab, Minber'in üzerinde meyveler ve meralar ayetini okudu. Meyveleri biliyoruz da el-eb yani mera nedir dedi. Sonra kendi kendine döndü ve gerçekten bu gereksiz yükün altına girmektir ey Ömer dedi. Yani bunu bilsen ne olur bilmesen ne olur diye. Kadı bu iki esere yaptığı talikte şunları söylemiştir. İki şeyhül İslam, iki hidayet imamı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hidayeti gösteren ve doğru yol üzere olan iki halifesi sana yeter. Onların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra insanlar arasında Allah azze ve celle'yi, Resul'ünü, Allah'ın kitabını ve tevhidini en iyi bilen kimseler oldukları halde Allah azze ve celle'nin kitabından bir ayette durup onun hakkında ağızlarını açmamalar sana yeter. Şu halde Rahman azze ve celle'nin Kur'an'ın dile getirdiği sept yani sağlam imamların ve sika alimlerin naklettiği sıfatlarını tevil etmedeki cesaretleri vuzsunda mutezileye, eşerlere ve diğer sapık kelamcılara ne demek gerekir? Yani Basit görülen bir kelime, eb, yani mera manasındaki eb kelimesinin ne demek olduğunu açıklama konusunda Ebrekir Radyalan, az önce aktardığımız sözü söylüyor, Ömer Radyalan da dönüp kendi kendine kınıyor sonra. Yani bu konuda sussan ne olur diye. Sahabeler bir meve mera konusunda bile Allah'ın kitabı üzerinde yorum yapmaktan böyle sakınıyorlardı. İşte burada sözü aktarılan kadı, Raynullah da böyle diyor. Yani onlar böyle bir şeyden bile kaçınırken şu kelamcıların ne demeli? Allah Azze ve Celle'nin sıfatları hakkında reyleriyle yorumlar yapıyorlar, açıklamalar yapıyorlar diyerek. Gerek ispat mahiyetinde gerek nefi mahiyetinde. Çünkü ispat da nefi de ancak e, nas ile olabilir. Yani Allah Azze ve Celle'nin eli vardır demek nas ile olabilir. Eli yoktur demek de ancak yine nas ile olabilir. Bu sebeple mesela İbn-i Allah cisim midir diye sorulduğu zaman yani bu konuda Allah cisimdir diyebilmek için de bir nas yok, cisim değildir diyebilmek için de nas yok. Bu sebeple bu konuda tevakuf ederiz demişti. Bundan dolayı İbn-i Teymiye'yi suçlamışlar. Niye? İşte Allah'a cisimlikten nefret etmedi diye. Ee, yani cisimlikten nefret de delille olmalıdır, ispat etmek de delille olmalıdır. Yani bu usule işaret etmiştir İbn-i Teymiye. Fakat e, ithamı böyle yapıyorlar. Yine Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle demiştir. Sünnet Allah'ın sapasağlam ipidir. Kim onu terk ederse ipini Allah'tan koparmış olur. Bunu bir yerde bulamadım diyor muhakkiki. Fakat Bukhari Ebu Bekir radıyallahu anh'den sünnete yapışmak hususunda onun şöyle dediğini rivayet etmiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve kendisiyle amel edip de benim amel etmediğim bir şey bırakacak değilim. Onun işlerinden birini terk ettiğim takdirde sapmaktan korkarım. Allah Teala'nın Allah'ın ipine hep birlikte sarlın ve fırkalara ayrılmayın. Ali İmran 103. ayetindeki ip farklı şekillerde tefsir edilmiştir. Bunlardan birine göre ip kendisiyle gayeye ve hacete ulaşılan sebeptir. Diğerine göre ip Kur'an ve içerisinde söylenen ahittir. Diğerine göre Allah'ı birlemektir. Diğerine göre İslam'dır. Bir e, rivayete göre de cemaattir deniliyor ki, وَاَتْسِمُوا بِحَبْ لِلّٰهِ ifadesinde oradaki cemaat ayrıca zikredildiğinden e, ipin cemaat olarak açıklanması çok şey değil. Yani bir bütün olarak cemaat kastediliyor. Yani Allah'ın ipi Kur'an'dır. Cemaat halinde e, fırkalara ayrılmadan, iftirak etmeden manasındadır ayet. Evet Allah izin verirse bir sonraki ders de 54. maddeyle devam edeceğiz. Ömer Radyalan'ın rey ashabını kınamasıyla e, devam edeceğiz. Yani buradan sonraki bölümlerde Kur'an ve sünnet nasırları üzerinde reylerle yorum yapmanın tehlikesine işaret edecek müellif. Burada ne anlattı? Sahabeyi neden bahsetti? Kur'an ve sünneti anlamada senin reyinden önce, sonrakilerin reylerinden önce sahabenin anlayışına müracaat etmek gerekir. Çünkü o sahabe o kadar dikkatliydi ki Kur'an ve sünnet üzerinde şahsi görüşlerden sakınırlardı. Bu konuda ayaklan kaymasından korkarlardı. Ee, onlar Allah'tan en çok sakınan kimselerdi. Yani onlar herhangi bir ayet hakkında yorum yaptıysa mutlaka Allah Resulü'nden işittiği bir şey binaen yapmışlardır bu yorumu. Ee, buna işaret etmek için sahabenin özelliğini zikretti. Shan Allah müöbeendik <Sessizlik> ve eşe döne ilahilen tavavatala şerikelek ve ıstafur kevetu bilek.